Riyadus Salihin adlı kitabımızın yöneticiler ve yöneticilik bahsinde kalmıştık. Bunlarla ilgili hususlarda hadisleri okumuştuk. En son babu vücûbi taat-i ulâti'l umûr. Yöneticilere itaatin vacip olduğu fi gayri maasiyâ. Günah olmayan konularda, masiyet olmayan hususlarda itaat etmenin vucubiyeti, farzlığı ve tahrimu taatihim fi'l maasiyâ. Allah'a isyan olan, Allahu Teala'ya haram kıldığı şeylerde onlara itaat etmenin de haram olduğu bahsini işlemiştik. Burada birçok hadisleri sizlere zikretmiş, ilim ehlinden nakiller yapmıştık. İlim ehlinin bu konudaki Aleykümselamun Aleyküm konumunu, ilim ehlinin bu konudaki sözlerini, ehli sünnet ve cemaat'in bu konudaki hususunu itikat itikadi hususlarını zikretmiştik. Demiştik ki yöneticilere nasihat edilir edilirken dikkat edilmesi gereken neler vardır? Bazı hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi de nasihatın aleni olmamasıdır. Bu konuyla alakalı temel olan esas olan delilin Aleykümselamun aleyhivelberakatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü olduğunu beyan etmiştik. Men erade en li sultanin bi emrin fela yubdilehu aleniyyeh. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Şeyh Albani Rahimahullah'ın da sahih olarak gördüğü bu hadiste. İbn-i Ebi Asım sünnede rivayet ediyor bu hadisi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kim diyor sultana yöneticiye bir hususta nasihat etmek isterse yubdi lehu aleniyyeh. Ona bu nasiyetini ne yapmasın? Aleni olarak insanların arasında yapmasın. Velakin ve Ne yapsın? Nasihat etmek isteyen kimse onun elinden tutsun, bir kenara çekilsin. Feyakhlu bihi. Baş başa kalsın. Fe in minhu fezaaka. Aleykü selam. Ve illa ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam şayet <Sessizlik> aleyküm selam ve Allah kabul ederse bu yönetici nasihatin yerini bulmuş olur. Nasihat yerini bulmuş olur. Yapmış olunan emri yaptığı emri bin maruf yahut tenbih yani bu şekilde yerini bulmuş olur. Ve illa şayet yapmış olduğu nasihat beyan etmiş olduğun hak kabul edilmez ise o yönetici tarafından diyor ki aleyhissalatü vesselam kâne qad aleyhi lehu böylece nasihat sahibi üzerine düşeni ne yapmıştır? Yapmıştır, gerçekleşmiştir. Gerçekleştirmiştir. Bizler de bu hususta dikkat edeceğiz. Meclislerde, oturumlarımızda yöneticilerle alakalı aleni konuşmaktansa yapabiliyorsa kimsenin kalkıp gidip ne yapması, nasihat etmesi, bu konuda yöneticileri, görevlileri, valileri, müdürleri ne yapması gerekiyor, kişinin uyarması gerekiyor Allah için. Bu da bizim üzerimize düşen bir sorumluluk. Bugünkü bahsimiz Bâbun nehi an sualil imara. Yöneticilik talebinde bulunmanın yasaklanması. Yani bir insanın başkan olmak için, yönetici olmak için bir yere vali olmak için talep etmesi, bu istek, bu istekte bulunmasının yasaklanması bahsi. Yani evet bugünkü yeryüzündeki sistemlerde, yönetimlerde ne var? İnsanlar kendilerini halka arz ediyorlar. Ne için? Bir koltuğu talep etmek için. O talebin, o koltuğun peşinde koşarak Oraya gelmek için böyle bir istekte bulunuyorlar. İnsanlar da bu beşeri sistemlerde gidiyorlar eşit olarak kendilerinin oylarıyla, kafirin, kadının, erkeğin, çoluğun, çocuğun oyuyla herkesin oyları eşit bir şekilde bir oy kullanıyorlar ve bu şekilde ne yapıyorlar? Yöneticilerini seçiyorlar. Ama İslam dininin, Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu dinin yöneticilerin seçilmesindeki ilerlemiş olduğu yöntem daha farklı. Geçen derslerde buna değinmiştik. Mesela bu hadislerde de göreceğiz ki yönetici olmak isteyen kişi ne yapmayacak? Talip olmayacak. İstemeyecek. Orayı. İmab-ı <gülüyor> Nevi Ancak tabi burada Bab'ta da söylediği üzere eğer ne varsa bir ihtiyaç varsa yahut taayyün ediyorsa, o kişiye gerçekten orada bulunması gerekliyse zorret varsa, ihtiyaç varsa <gülüyor> kendinin o konuda bunu bırakması halinde bir bozgunculuk, bir fesat olacaksa bu müstesna. Ama asıl olan kişiyi ne yapamaz? Yönetici olma talebinde bulunamaz. Muaveni rahimehullah Kasas suresindeki 83. ayeti zikrederek bu konuya başlıyor. Diyor ki Allahu Teala Tilke darul ahirete mec'alha lillezina la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. Bizler ahiret yurdunu kimler için tahsis ettik? <tülk> lillezina la yuriduna uluven fil ard. Yarızında uluv büyüklük kibir. Yükseklik. insanlara yukarıdan bakmayı talep etmeyenler için. Vela fesada. Bozgunculuk istemeyenler için. Vel akıbetu lil Güzel sonuç muttaki olan, takva sahibi olan kimseleridir. Burada ilk hadis olarak Ebu Sa'id Abdurrahman İbn Semura radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisini hak ediyor İmamın Ebi Diyor ki Ebu Sa'id radıyallahu anh Kâle kâle li sallallahu aleyhi ve sellem Ya Abdurrahman ibn-i Semura Ey Abdurrahman ibn-i Semura La tes'elil imâra Emirlik talebinde bulunma Bunun ardına düşme, isteme Fe inneke in u'tîteha an gayri mes'eletin u'inte aleyha sana emirlik, sen istemeden gelinip verilirse getirildi, sana bir görev tevdi edildi. Dendi ki, ya sen güvenilir bir adamsın, hesabı kitabı da iyi biliyorsun. Dürüst bir adamsın, gel <gülüyor> şuranın maliye işlerini sen yönettendi. dendi. Bunda bir beysi yok. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, İn an gayri ele. istemeden sana bu görev getirilip verilirse, Uğinte alayha bu konuda sana ne olur yardım olunur Allah tarafından sürekli destek olunursun sürekli yardım bulursun Uğintıta an meseletin şayet ardına düşer de bunun peşinde koşarsan istersen bu yöneticiliği vukilte alayha onunla baş başa bırakılırsın yani Allah'tan bir destek Allah Teala'dan bir yardım senin için yoktur. Şimdi gerçekten bakın adamın yönetimde bulunduğu süre zarfı içinde en zirvede olduğu zamana bakın insanların gazetelerin, medyanın, herkesin onun hakkında konuştuğunu düşünün. Ama öyle bir süre geliyor ki yani o görevden bittikten sonra o görevden ayrıldıktan sonra artık unutulmuş bir kişi çekilmiş tek başına kalmış, yalnız kalmış görevi süresince de Allahu Teala'dan yardıma mazhar olmamış insanlar olduğunu görüyorsunuz birçok. Bu yöneticiliğin peşinde koşan tiplerin. İşte Aleyhisselatü da bu sahabeye diyor ki şayet sen istek, isteğin üzerine bunun ardına düşerek, peşine düşerek bu görevi, bu koltuğu arzulayarak gidersen, buraya oturursan diyor, vukilte ileyha. Koltukla baş başa kalırsın. Sana yardım olunmaz. Eğer ve eğer halefte ala yeminin ve raita geyraha hayran minha fa'ti ellevi hu hayr ve an yeminik diyor ki Allahu Teala selam Şahit diyor bir yemin bir konuda yemin edersen bir şey yapmak için ya da yapmamak için fa raita geyraha hayran minha ve yemin ettiğin şeyin dışında kalan o konu oğsuz yapmak istemediğin ya da yapmak istediğin şeyin dışındaki o Husus. Daha hayırlı ise ne yapıyor diyor? Fe'tillezî hayr. <gülüyor> Hayır olarak gördüğün şeyi yap. Yemin etsen bile yapmamaya. Baktın ki ne? Hayırlı o iş. Diyor ki vesselam, o hayırlı olanı yap. Peki yeminin ne olacak? Ve keffir an yeminik. Ve Yapmış olduğun yemini bozduğun için daha hayırlı bir şey gördün. Daha hayırlı bir şey meydana geldi. Yemin ettiğin şeyin aksinde dışında. O zaman ne yapacaksın? yemininin kefaretle örteceksin. Tabi kefaret yemini bozmadan önce de ödenebilir. Yemini bozduktan sonra da ödenebilir. İlla yemini bozmayı beklemene gerek yok. İkinci hadis Ebu Zer radıyallahu anh, Ebu Zer el-Gıfari diyor ki aleyhissalatü vesselam, kale, kale aleyhi ve Ebu Zer-Gıfari diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Bana dedi ki, Ya Ebu Zer bakın, aleyhissalatü vesselam bunun sevdiği ashabından olan Ebu Zer'e diyor ki, İni erake za'ife ben seni Zayıf olarak görüyorum. Nedir buradaki zafiyet? Yani yöneticilik, valilik, emirlik, sorumluluk isteyen, yük isteyen bir şeydir. Bu yükü herkes ne yapmaz? Kaldıramaz. Diyor ki sen, senin de bu yükü kaldırma konusunda seni zayıf olarak görüyorum. Ey Ebu Zer. Ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsî. Diyor ki, kendim için, istediğimi senin için de istiyorum ey Ebu Zar. Bulaşma diyor yani. <gülüyor> i̇ki kişi de olsa onların başına geçme diyor. Yani i̇ki kişi de olsa onların başına geçme. Bunun peşinde koşma, bunu arzulama. Ya bu sorumluluk. Sen ne yapıyorsun? 100 milyonun, 80 milyonun, 90 milyonun sorumluluğuna geçiyorsun. Bu çok büyük bir mesuliyet Allah katında. Şayet gerçekten içinde koşmadan, onu arzulamadan sana getirilip veriliyorsa, bil ki Allah sana yardım edecektir zaten. Allah'ın istediği şekilde diyorsan. Ama o şekilde değilse bakarsın ki her şey tepataklak olmuş, her şey senin istediğin gibi gözükse de konuşlanmamış yahut üzerinde bulunduğun, seyrettiğin, güzelce gördüğün şeylerin hepsi Allah katında ahirette hesap vereceğin şeyler. Kıyamet günü tek tek hesaba çekileceğin şeyler. Onun için yöneticilik hususu öyle çok da istenilen, peşinden koşulan, arzulanan bir husus değil. Bugün insanlar değil mi hep bunun hayalini kuruyorlar yarışıyorlar falanca yere belediye başkanı olmak için değil mi? bile hatta mahalle muhtar olmak için bile halbuki yani bunun sorumluluğu çok büyük Allah katında. "ولا تولين ما ليته bin يتيمن malına da ne yapma üstlenme." Bunun da hakkı hukuku necedir. Yine Ebu Zer Gufari'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kultu ya Rasulallah." Diyor ki: "Ebu Zer, ey Allah'ın Resulü." Dedim ki diyor: "Ey Allah'ın Resulü." "Ela testamiluni?" Ebu Zer Rifari Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bir görev istiyor. Bir yere beni de ata. Bir yere beni de gönder. Aleyhissalatü vesselam ma bunu söyleyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e diyor ki: "Ebu Zer e önce faddara bi ala menkibei." Ebu Zer'in omzuna vuruyor. Ebuzer Gifari'nin radıyallahu anh omzuna vuruyor ve diyor ki: "Ya Abader, inneke zayıf. Sen zayıfsın." Herkes buna katlanamaz. Yani bu yöneticilik dediğin şey yükleri, sorumlulukları çok büyük. Sen diyor zayıfsın. Ve innaha emanah. Bu yöneticilik dediğin şey öyle oturup koltuğa Hükmetmek, imza atmak, onu yapmak değil, emanettir diyor. De ya çok büyük bir sorumluluk. Belki çok şaşalı gözükebilir dışarıdan bakanlara değil mi? Şimdi bile bakın, yani bir yerden geçiyorsunuz, değil mi? oradan böyle bölgenin başkanı, belediye başkanı, valisi, neyse. Ko özel konvoylarla gidiyorlar değil mi? O kameralar peşlerinde, özel korumalar falan. Dışarıdan bakanlar bunu çok şey olarak görebiliyor böyle albenili hayallerine girebiliyor. Ben de şöyle olsaydım. Halbuki aleyhissel de sen diyor ki, ya ben diyor, kendim için senin senin için de isterim. Sen diyor bunu bırak. Ve innehâ yevmel kıyameti kızyon <gülüyor> ve nedâmeh. Diyor ki, yöneticilik kıyamet günü nedir? Pişmanlıktır. Ve insanın karşısına çıkacak Hüsrandır. İlla men akadaha bi hakkıha. Ama kim de bunu hakkıyla alırsa, kendisine getirilip verilirse. Bu eddellezî aleyhi fîhâ. Ve üzerine düşenleri yaparak görevini eda ederse. Bunlar hariç, bunlar müstesna. Nedir yöneticilerin durumu? Pişmanlıktır ve hüsrandır. Yani Ebu Zargı Farih aleyhisselatü vesselam diyor. Sen diyor. Atamıyor onu. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Son hadis. Bu babdaki. Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kal innekum setahrisune alel imara. Diyor ki aleyhisselatü Vesselam, Ey diyor insanlar. Sizler emirlik hususunda çok ne olacaksınız? Talip olacaksınız. Çok hırslı olacaksınız. Çok isteyeceksiniz bunu diyor. Ama diyor Aleyhisselatü Vesselam وَسَتَقُونُوا Ve nedameten يَوْمَ kıyame. Bu isteğiniz, sizin bu emirlik ardına koştuğunuz bu gayretlerin hepsi kıyamet günü ne olacak diyor? Nedamet. Ne demek nedamet? Pişmanlık olacak diyor. Bu hadiste İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Evet bu hadisten görüyoruz ki bugün bu ümmette Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini görüyoruz. Mucize yani bir şeyden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu gerçekten gerçekleşmiş durumda. Öyle değil mi? Yani her beş sene bunu yaşıyoruz. Değil mi? Milyonlarca insan çıkıp ne talep ediyor? Adaylık talep ediyor. Başkanlık talep ediyor. Halbuki İslam'da şey bu değil. Yönetim şekli bu değil yani. İstikrar ister. İnsanların hayat biçimleri, yaşam biçimleri ne ister? İstikrar ister. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente.